94.9 Açık Radyo'da Ekonomi Ekoloji Programı'nda beraberiz. Ee, gezi direnişinin, gezi hareketinin dokuzuncu gününe girdik. Ee, Türkiye siyaseti, Türkiye sosyal yaşamı, Türkiye ekonomik yaşam bir yandanında da, da e, önemli günlerden geçiyor, tarihi günlerden geçiyor. Ee, gündemi takip etmekte zorlanıyoruz. İşin hukuki boyutu, siyasi boyutu, toplumsal hareket boyutu, ee, şiddet boyutu e, çok parçalı, uluslararası boyutu, yerel boyutu e, çok katmanlı bir e, hareket, çok katmanlı bir e, analiz gerektiriyor aslında da. Yetişmeye çalışamıyoruz, çok hızlı akıyor. Ee, Gezi Hareketi'nin talepleri somutlaştı, ee, dün bunu gördük. Bülent Arınç'a da yetildi, Başbakan Yardımcısı'na. Bugün Başbakan e, Recep Tayyipay'dan Türkiye deniyor akşam saatlerinde. Evet. Onun açıklaması e, konuya vereceği tepki merakla bekleniyor. Önemli. E, Gezi Parkı'nda e, bir festival, bir bayram havası yaşanıyor. Ama e, Ankara'da Dersim'de e, ve dün Rize'de Antakya'da, Antakya'da e, şiddet devam ediyor. Polis şiddeti maalesef devam ediyor. Bu konuda nasıl bir şey strateji deniyor? E, hükümet tarafından çok açık değil. Talepler nasıl şey görecek? Şu an bir bekleme vaziyetinde. konumuzda e, konuğumuzu da değerlendireceğiz. E, doçent Doktor Cengiz Aktar Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi ile. Hocam siz nasıl görüyorsunuz? Bir makro olarak bir değerlendirelim. Sonra da belki detayları konuşuruz. Bu ekonomi ekoloji sizin programın adıyla çok müsemma uyan bir e, hareket bu. E, te, sadece o değil tabii ama yani burada Türkiye'nin şu son 10 yılda tanıştığı o çılgın tüketim toplumuyla e, birebir alakası olduğunu düşünüyorum. E, geçen günkü yazımda bu tüket ve sus e, tavrının ki hükümetin e, baskın tavrı bu. E, sadece başbakanın değil burada. Yani işte bir, bir sürü dünyalık verdik size. E, işte bir, bir toki, bir, bir doblo e, idare edin. On milyarı e, açtık. 3 lira ağaç diktik. Evet. Ee, yo yo o bile çok değil. Ya yani. onlar zaten yani ona ciddi alınacak şeyler değil. Şehirdeki ağacı kesip şehir dışına ağaç dikiyor. Haklısın Rafi'dan falan. Yani. Ee, ama bu bu yani bizim programla çok yakından alakalı bir konu bu. Yani Türkiye'de böyle bir itiraz ilk defa dile getiriliyor ve bunun ağaçtan e, yani ağaç denilen e, canlıdan. Kaynaklanıyor olması bence çok önemli yani tabii çok başka mecralara çekildi gitti ondan sonra ama e, hala işin özünde bir çevre hareketi olduğunu gözden kaçırmamamız muhakkak gerekiyor muhakkak ve bu bu yeni bu hakikaten yeni yani bunu doğru okuyabilmek lazım. Ben o sol grupların özellikle o adı sanı duyulmamış o sol grupların bunun farkında olduğunu katiyen sanmıyorum ve birinci gözlemim de bununla alakalı. Şimdi size iki tane çok çarpıcı örnek vereceğim. Bir tanesi Emek Sineması, bir tanesi de Atatürk Kültür Merkezi. Şimdi Emek Sineması'nın içinde bulunduğu Serkli Dorian binası biliyorsunuz yıkıldı. Bir tek ön cephesi kaldı ve onun önünde, inşaatın önünde koskocaman bir paravan var. Şimdi paravandaki, paravanda yazmayan yok. Bir tek Emek Sineması'ndan bahsedelim. Gidin yani, bakın. Kimse farkında değil. İşte Tayyip Erdoğan var, şu var, bu var, devrim var, <gülüyor> bilmem ne aklına gelebilecek bin tane şey var. Emek sineması ile ilgili bir tane slogan grafiti yok. Aynı şekilde AKM. AKM'de envai çeşit grubun envai çeşit abuk Gayra sabuk şey da. dalgalanıyor. Bu dalgalansın bir zararı yok. Başbakan e, pazar günü, e, pazar günkü monoloğunda e, işte Habertürk'ün, e, Habertürk'te çalışan e, işte, gazeteci e, sıfatıyla orada oturan e, arkadaşa... E, ...Akeme'yi de yıkıyoruz dedi. Onun yerine güzel bir şey yapıyoruz inşallah dedi. Ondan sonra baktım orada sallanan e, o pankartlarda... Bir tane dahi AKM ile ilgili bir şey yok. Dolayısıyla yani çok dikkat etmek lazım burada neyin ne olduğunu yani bu çevre duyarlılığı olarak daha tecelli etmiş değil. Burada yapacak çok şey var. Şimdi Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi'nin bir lafı var. Yeni dönemin kapısıdır diyor. Doğru teşhis. Fakat bunun içini doldurabilmek lazım. Yani burada bütün Türkiye'deki çevrecilerin çok dikkat etmesi gereken, çok hakikaten içini doldurmak üzere kolları sıvaması gereken bir bir damar var. Bu kendiliğinden olmaz. Çünkü Türkiye'de çevre bilinci diye bir şey yok. Ama eğer doğru yönetilirse ben bunun diğer konulara yansıyabileceğini düşünüyorum. Dolayısıyla yapılacak en acil iş herhalde bütün bu beklemedeki yani buna e, Atatürk Kültür Merkezi'nin yıkılması da dahil. E, ben başbakanın kışla sevdasından baş, vazgeçtiğini katiyen düşünmüyorum. E, üçüncü köprü dahil. E, tabii ki tabii. Kanal İstanbul. E, bu tabiat ve sözüm ona biyoçeşitliliği bi bi Biyo koruma yasası. Karadeniz'deki hesler, yani Türk nükleer santraller ve Türkiye'deki bütün çevre itirazlarının bu yoldan yürüyebilmesi gerekiyor. Hiç kolay olmayacak bu bu hassasiyeti yaratmak ve hayata geçirmek. Yani şu an e, bu sol grupların e, daha çok e, Taksim Meydanı tarafında e, tutulan ve e, bir şekilde tabi bu grupların da burada seslerini duyurması, e, onların dışlanmaları e, da tabi söz konusu değil. Burası artık bir e, açık Forum bir yani, e, halk olurdu. platformu halinde. Fakat yarın öbür gün şu anda biz bu Topçu Kışlası'nın burada yapılmaması ihtimalini uzak bir ihtimal olarak e, görsek dahi. Yarın öbür gün e, bu e, konu müzakere, masada müzakere edilmeye başlandığında e, orada şu anda Gezi Parkı'nın içinde bu ağaçların kesilmesine engel olan ilk mücadeleyi başlatan grup devam ettirecek ve bunun ardında işte yine o Kanal İstanbul 3. Havalimanı, 3. Köprü mücadelesini bu insanlar devam ettirecek. E, öbür e, dışarıda bekleyenler e, devrim olmasını <gülüyor> e, bekleyecekler. Yani onlar gene bir nümayiş olduğunu bayraklarını alıp gelecekler. Dolayısıyla orada öyle bir ayrışma yani parkın içindekiler ve meydandakiler olarak biraz fikri anlamda ayrışma var. Yani onlar yani tabii tırnak içinde söylemek gerekirse iktidarı devirip devrim yapma derdinde. Halbuki parkın içindekiler otoriter bir siyasetçinin siyaset yapma biçimini ve bu doğa talanına yönelik. E, ...tavırlarından vazgeçmesinin peşinde aslında orada öyle bir ayrışma e, göze çarpıyor. Bu da bir e, hem bu işlerin içinde olan insanlar olarak e, yaptığımız gözlemler olarak bahsedebiliriz. Ben de şöyle bir katkıda bulmak isterim. E, geçen hafta ilk müdahalelerin yapıldığı, çadırların yakıldığı e, ve gaz bombalarıyla sabah sabah ilk ışıklarıyla e, saat beş civarlarında müdahalenin yapıldığı yerde... Ee, şu an yine aynı yani oradan bir nokta koyup yani Pergel'in bir ucu şeyini oraya çekip Taksim'e bir çevirirsek aslında işin merkezinde yine çevreciler doğa kurumacılar, yeşiller. Evet hala var. işin merkezinde onlar İkinci var. İkinci grupta bağımsızlar var, sanatçılar var, odalar var. Üçüncü grupta siyasi partiler var. Dördüncü grupta en dış artık Taksim'e taşıyan şeyde e, daha görece milliyetçi gruplar bu yani daha e, belki... Başbakanla veya onun e, uygulama yani politikarıyla hesabı olan ama. İşte TGB gibi belki ismemek doğru değil ama e, milliyetçi gruplar. Mustafa Kemal'in askerleri var. Onlar, Kemal evet, o var. sloganlar en dışta atılıyor. Yani onların hareketin şeyini belirleme şansı yok. Seyrini belirleme şansı yok. Çünkü evet. bu işte başlatan, başlatanlar değil mi ama yürütenler ve şeyle e, bir şeyleri yok. Şey, Onlar o, tabii işin ideolojik ayağında duruyorlar. Onların işin çevre boyutunu şöyle, kaçıran şöyle düşün, gruplar. Ama şöyle de düşün yani bu iş ideolojik değil. Bu iş ağaç işi ne de ben çok katılmıyorum çünkü... İşte e, ben ilerken yani şuradaki tartışmada resmi çerçevenin yani hükümetin ve e, hükümet kanadının şeyinin bu olacağını düşünüyorum resmi çerçevesinin. Sen çevreci ol sakın siyasete bulaşma. O başka bir şey. Sen ağacı koru şeyi koru ama evet. siyasete bulaşma. E, işte burada bence yani özgürlük talebiyle demokrasi talebiyle çevre talebi, ekoloji talebi, do doğal koruma talebi birleşmesi lazım ki güçlü bir hem karşı çıkış olsun hem de... Çevre yayılsın. etirazından yeşil harekete demek istiyorsun. evet. Yani Avrupa'da olduğu gibi. Yani evet ama hocam yani doğru. şeyi de katsın yani diğer tamam bütün memnuniyetsizlikleri bir şey çözecek değil bu hareket çözecek on değil kapı. yani evet. bir buna sistem değişikliği rejim değişikliği çözecek değil ama işte on senede çok birikmiş şey var ee, işte dört artı dörtler alkol düzenlemesi çevre bir, bir sürü konu yani herkes bu vagona bir şekilde takılıyor. Evet. Ama vagon ön tarafı nereye gidecek? Arkada kaç tane <gülüyor> şey olacak e, kompartman? Kolay değil. Burada e, iki, iki temel nokta var söylediğim. Birincisi bu, bu gruplara e, yönelik e, pedagoji e, gerekiyor. Hakikaten buradaki yeni ses bu harekettir. Yani bu meydan hareketi genelinde ve tabii çevreci duyarlılık. Yeni ses ve yeni siyaset bu. Yoksa diğerleri... Şimdi onların genç olduğuna bakma, küçümsemiyorum aynı zamanda ama o gençlerin dillendirdiği siyaset 150 yıllık falan bir siyaset. Bir yere varmış bir siyaset değil. Yani bütün o adında devrim olan, sol olan, bütün o bayrak sallayan gençlerin kendilerine ait hissettikleri hareketlerin son derece eski 19. yüzyıllı hareketler olduğunu görmek... Böyle zor bir şey değil. Dolayısıyla bu kısır politikaları... Yani o gençleri bu şekilde bence... Yani bir orada pedagoji dediğim o. işin birinci boyutu, ikinci boyutu da... ...bir uluslararası boyutuna artık gerçekten ihtiyaç var. Türkiye bu konuda çok yalnız. Hakikaten kendi başına yapıyor bütün bu işleri. Ben Avrupalı yeşillerin Türkiye'ye bu konuda yeterince... ...destek verdiklerini... katıyen düşünmüyorum. Bugün Cem Özdemir... Cem Özdemir şehirde, yani. demir şehirde dün de. geldi... ...burada ve... ...onun burada olması önemli... ...salı günü Avrupa Parlamentosu'nda... ...bir toplantı... ...olacak. Türkiye'den üç tane... ...temsilci gidiyor. Bir tanesi Rojda... ...yanılmıyorsam genç Müslüman... ...antikapitalist <gülüyor> Müslümanlardan... ...diğeri Korhan Gümüş... ...üçüncüyü bilmiyorum ama burada Avrupa Parlamentosu Yeşiller grubunda özellikle bir politika değişikliğine acil ihtiyaç var çünkü e, onlar bize bugüne kadar şunu diyorlardı 2009'da Türkiye'de İstanbul'da bu Lütfi Kırdar'da yaptıkları toplantıda şunu suratımıza şunu söylediler siz hele, hele önce bir kalkının ondan sonra Kalkacağız. sizin ekolojik sorunlarınıza bakarız yani bu Kabul edilebilir bir aymazlık değil. İnşallah hatalarından dönüyorlar ve burada mesela özellikle Kanal İstanbul gibi Türkiye'nin sınırlarını aşan vahamette bir çılgınlık konusunda. Avrupa'dan ses gelmesi gerekiyor artık. Çünkü bu sadece üstelik bizi de ilgilendirmiyor. En aşağı ben saydım bir 10-15 ülkeyi ilgilendiriyor. Dolayısıyla bunun şakası yok. Ee, ve burada e, çok yapacak iş var. Tabi tabiat ve biyoçeşitliliği koruma kanunu... E, e, bir diğer kavga burada da Avrupa'ya ihtiyaç var. Zaten bir kere önü Avrupa sayesinde evet, kesilmişti hatırlatayım. E evet gevezelik ediyoruz. Bir Ama ara vakit verelim sizin ara evet. Bir ara verelim aradan sonra devam edelim. Ne dinleyeceğiz? Sürpriz. <gülüyor>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 I say brother help me please but he winds up knocking me back like down Ekonomi ekoloji programında Gezi Parkı direnişini, e, tabiatı ve biyoçeşitliliği koruma kanununu ve bunun e, etrafındaki diğer e, projelerle ilgili ne olup ne bittiği ile e, ilgili olarak konuşmaya devam ediyoruz. E, bu programın ilk bölümünde söylediğimiz e, bu daha çok sol grupların açtığı pankartlarla ilgili e, tabii bu e, herkesin orada... Bulunma hakkı, ifade, etmek, ifade etme hakkı olduğu mi? şerhini koyarak zaten e, biz bunu söyledik. E, sadece oradaki e, pankartların, e, atılan sloganların, pankartların üzerinde yer alan mesajların e, biraz e, günü yansıtmadığını. Yani hareketi doğru okumak e, Evet, biraz lazım. geleneksel e, kaldığını söyledik. Ve neyi nasıl koruyacağız oradaki şeyin çıkış noktasını ve... Ee, tabii itirazlar çok önemli. Ortak bir talepte yapmak çok önemli. Çünkü herkes e, kendi grubuyla, kendi e, sloganını atıp kendi talebini belirtmek değil de oradaki başlangıç itiraz ne, neydi ve o nasıl ileriye götürülebilir? Evet. Çünkü e, karşıda büyük bir şey var yani bu işin darbe senaryosu olduğu, ergenekon senaryosu olduğu, dış güçlerin dış istihbarat ajanlarının ki Erasmus öğrencileri gözaltına alınmış ortalık karıştırdığı için işte hmm. Amerika'dan talimatlar geldiği, sosyal medyanın bu konuda işte isyanı kürüklediği birçok şey var evet. ee, ki bu hareketi nasıl doğru okunmazın aslında şeyleri bu genç kuşağı, y kuşağı dedikleri genç kuşağın. Eylem biçimleri, kendini ifade biçimleri, sosyal medyayı kullanmaları ve talepleri e, hak ve özgürlükler anlamında. E, onun için sağ salim yani salim kafayla bunu oturup düşünmek gerekir diye aklımda. E, valla bu gözlem benim gözlemimdi ve oradan yürüyelim. Şimdi bu komplo teorileri e, ne kadar e, saçmaysa yani şöyle bir hareketin içinde... Yani bunu açıklamak için yani anlaşılan o ki başbakan da benzer şeyler düşünüyor ve Türkiye'de yani, alışık olmadığımız bir siyaset biçimi olduğu için Allah Allah bu kadar insan niye sokağa çıktı Hı. mesela başbakan gene o pazar günkü monoloğunda şöyle bir ifade kullandı hiç unutulur gibi değil o. Neden bunlar oluyor Allah aşkına dedi. Yani bu şimdi eski kafaların, eski siyasetlerin bu işleri anlaması mümkün değil. Yani ve an, a, bunların anlayabileceği bir tek şey vardı. Yani yol vardır. O da komplodur. Yani bu işler burada olmaz böyle evet. kendi başına. Çünkü o gençleri adam yerine koymadıkları için her türlüsünü ama yani çevrecisini, solcusunu neyse Müslümanını. E, dolayısıyla onları illa ki birileri bir şey gelip vardır, bunları yani. kışkırtmıştır. Yani bu, bu bu tipiktir yani ve bu eski siyaset. Ama şunu da söylemeden geçmeyelim. Şimdi bu... ...anlama biçimi... ...veya anlatma biçimi... ...ne kadar iptidai ve... E, ...eski ise... ...yani o oraya, o AKM'nin... ...tepesine, işte emek sinemasının... ...önündeki e, panolara... E, ...devrim... E, ...yazmak ve bundan... ...medet ummak ve bunu siyaset... Sanma, ...sanmak da o kadar eski. Yani e, onu yazanlar... ...istediği kadar genç olsun. Tabii ki... ...herkes istediğini yazabilir. Ama... ...yani Türkiye'deki... Ee, ...çevre duyarlılığı konusundaki bilinçsizliğin ne safhada olduğunu da gösteriyor. Yani adam farkında bile değil orada oradaki tahribatın ee, ve o müstakbel tahribatın. Tabii bunun arkasında ne var? Bunun arkasında şu var. Bu temel bir sorundur. Solda kalkınmacıdır. Ve özellikle de Türkiye'deki iptidai sol aşırı kalkınmacıdır. Yani e, Leninist'tir. Yani bu önce kalkınalım, hadi üretelim. bakalım bir üretelim, fabrikaları kuralım, fabrikalar tütsün. Fabrikalarda işçiler, proleterler e, bilinçlensin, topluma yeni bir bilinç taşısın. Ondan sonra bakarız bu çevre mevre, ağaç, bö böcek, börtü böcek işleri ne. Yani bu çerçevede Tayyip Erdoğan'la bu e, devrimci solcular arasında yani kalkınma ideolojisi açısından hiçbir fark yoktur altın çizerek söylüyorum. E, ama ben şurada bir itiraz edeceğim. Yani bu alan e, şimdi aynı şekilde mesela Kürt Türk yan yana geldi. Taraftar grupları yan yana geldi. Yani kalkınmacılarla çevreciler yani burası bir öğrenme <gülüyor> platformu. İşte, Olay başka bir şey o. Ben ben e, <gülüyor> gelen e, tepkilere e, cevap İz, niteliğinde ha. söylüyorum. Yani burada Türkiye'deki bu devrimci sol hiçbir zaman burada özelleştirisini yapmamıştır. Sapına kadar kalkınmacıdır. Yeşil hareket nereden çıktı? Yeşil hareket sağdan çıkmadı ki. Yeşil hareket de soldan çıktı ve tam bu teşhislerden çıktı Avrupa'da. Yani du, bu, burada daha çok yapılacak iş var. Çünkü Türkiye tüketim toplumuyla daha yeni tanışıyor. Yani daha yeni... E, yani bütün o dünyevi... ley e, Nimetler. e, daha yeni tanışıyor Türkiye. Yani bu Türkiye'nin önünde... Çok ciddi bir tahribat potansiyeli var aslında. Dolayısıyla bu yani bunlar kolay işler değil. Ee, Avrupa'nın e, buralardan geçtiğini, bütün gelişmiş ülkelerin buralardan geç, geçtiğini görüyoruz. Tabii ki pankartlar açılacak, tabii ki konuşulacak ama yani ne yaptığımızı da bir, biraz bilelim yani bu... E, yani çağ, il, bu iletişim çağı bu kadar bilgisizliği kaldırmaz. Yani sen emek sinemasının pan, önündeki panoya devrim diye yazıyorsan ya burada niye bu pano var diye de bir sor birader. Yani bu AKM nedir diye bir sor. Burası niye burada var diye de bir, bir sor. Yani oraya bayrak asmak kolay. Yani dünyanın en kolay şeyi. Ondan da bir şey olmadığını biliyoruz zaten. 150 senedir bir şey olmuyor. Mesele bu bence Şahsi bir gözlemim alanda ağırlıklı olarak kadınların e, yer aldığı ve bunun da e, biraz şiddetsizlik ve e, şiddetsizlik konusundan şey e, gövdesinde olan yani arkasında olduğu. Sizin bu kadınların buradaki e, varlığı ile ilgili çok önemli. Yani bu bu hareket genç bir hareket, e, kentli bir hareket. 90'ların hareketi Fuat Keyman'ın bugünkü yazısı. 90'ların 68'i 90, evet yani eee e, politika e, apolitik değil. E, yani klasik anlamda politik değil. Başka Hare, türlü bir hareket. hareket türlü partizan var. değil. Yani partizan şey, değil. Bir ve şiddet şey. karşı ve çok kız ve kadın var içerisinde. Ee, ve e, yani aşırı sağdan aşırı sola kadar e, temsiliyet e, söz konusu. E, ve bu hareketi kanalize etmek kolay değil. E, hiçbir partide bunu kanalize Yapamaz, edemeyecek. Yani. Ama bu e, Türkiye için kesinlikle bir yarılma. Yani bu e, yani hani bir çok ağır bir laf vardır... E, hiç hiçbir şey eskisi gibi olmayacak hmm. diye. Sizin çaldığınız müziğin adı da benzer bir şeydi galiba değil mi? Her şey... change is gonna come. Evet yani bir de değişiklik gelecek. Peki yeni Türkiye diyebilir mi? Yani yeni Türkiye'nin bir parçası muhakkak, olabilir mi? Tabii ki öyle. Yani bu, bu bu bu çok önemli bir yarılmadır. Çok önemli bir tarihtir. Yani Haziran yani Mayıs sonu Haziran 2013 Türkiye yazı e olarak belkilerde e tarihi tarih dönemdir. Evet. Bugünlükte bugünlük de ekonomi ekolojiden bu kadar. Gezi Parkı direnişi devam ettikçe biz de konuşmaya devam edeceğiz. Haftaya görüşmek Hatice üzere. Ekonomi Ekoloji.